Fatiha suresinin ikinci ayetinden başlamak istiyoruz bugün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbine aittir. Onun içindir. Hamd ne demek? Hamd, şükür demek. Övgü demek. Sena demek. Sena demek teşekkür demek, hamd e, verilen bütün nimetlerin Allah tarafından verildiğini, bütün mevcudatın Allah tarafından var edildiğini ve bu mevcudatın yine Allah tarafından en iyi şekilde yaratıldıktan sonra en güzel şekilde rızıklandırıldıklarını, en güzel şekilde korunduklarını, en güzel şekilde yaşatıldıklarını, en güzel şekilde e, aralarında adaletin sağlandığını ve en güzel şekilde ahirette de e, nimetleneceklerini bilerek ona şükretmek, ona teşekkür etmek, ona minnet duymak, onun bu nimetlerinin farkında olmak ve bu nimetlerinden dolayı da kendisine teşekkür etmek manasına geliyor hamd. Ve bu hamdı hak eden yegane varlık Allahu Teala'dır. Çünkü yaratan o, rızıklandıran o, yöneten o, her türlü nimeti bahşeyleyen o, karşılıksız olarak veren o. Durum böyle olunca insanların bütün bu güzel nimetleri yoktan var edilmeyi, yaşatılmayı, korunmayı Allah'tan görmüş olmalarına rağmen, teşekkürlerini, şükürlerini, övgülerini, hamdlarını, senalarını, şükran, şükraniyet duygularını ondan başkasına tevcih etmeleri, ondan başkasına yönlendirmeleri, onun bu nimetini unutmaları, e, elbette beşeriyet âlimi için çok büyük bir abes, çok büyük bir yanlışlıktır. Ve tabii ki bu Allah, Allah'ın hakkı için, e, onun hakkına riayet etmemek, onun hakkını bilmemek ve dolayısıyla nankörlük sıfatlarını, Beşeriyetin üzerinde bulundurması demektir. Nankörlük sıfatlarını üzerinde bulunduran beşer, Bu yapmış olduğu nankörlüğün cezasını da, Eğer tövbe etmediği takdirde, Ahirette, hatta, hatta bir kısmını da dünyada çekmek durumundadır. Allah'tan gelen bütün nimetleri bilip durmasına rağmen, ona şükretmemek ve basit bir şekilde e, rızıklanma sebebi olarak bir insanın amirini, patronunu, e, şirket sahibini görerek ben sen olmasan aç kalırdım, sen olmasan perişan olurdum, sen olmasan rezil rüspay olurdum, sen olmasan şu olurdum, bu olurdum şeklinde e, bir takım sözler söylemesine rağmen burada Allah'ın hakkını unutarak büyük bir gaflet göstermesi şüphesiz ki o beşere yakışan bir durum değil. Şüphesiz ki Allahu Teala böyle bir duruma gönül koyar ve alınır ve ısrarla bu gafletini sürdüren kulunu da tövbe etmediği takdirde cezalandırma cihetine gider ki, şükredenlerle şükretmeyenler bir olmasın. Şükredenlerle şükretmeyenler birbirinden ayrılsın. Şükredenlerin nimetleri kendilerine verilsin, şükretmeyenlerin cezaları da yine kendilerine gösterilsin. Bizler müminler olarak, her anımızı şükürle, övgüyle, Allah'a yönelik olarak, şükürle, övgüyle, sena ile geçirmek durumundayız. Bu bizim bir kere kulluk borcumuz. Bu bizim insanlık borcumuz. Bu bizim yoktan var eden, yaratan, rızıklandıran, idare eden, koruyan, akıbetini de dünyası gibi hayr eyleyen, güzel eyleyen, Yüce Allah'a karşı gerçekten bir insanlık, bir kulluk borcumuzdur. Bu borcumuzu her fırsatta, her anda, her nimet, nimete nimeti tanışımızda, her nimeti tutuşumuzda, her nimeti görüşümüzde, her nimet Herhangi bir nimet aklımıza geldiğinde bunu yaratan Allah'a teşekkür etmek suretiyle Allah'ın bu konuda gönlünü etmek bizim görevimizdir. Allahu Teala yarattı. Allahu Teala karşılıksız verdi. Allahü Teala bunun karşılığı olarak kulları tarafından bilinmek kulları tarafından övülmek kulları tarafından sena ve hamd ile karşılanmak istiyor. Allah'ın elbette övgülere hamd ve sena ile karşılanmaya ihtiyacı yoktur. Ancak e, yaratana teşekkür etmek bir insanlık borcudur. Ancak nimetleri e, tüketen her türlü nimetten yararlanan, e, insana bu nimetleri kendisine veren Allah'a teşekkür etmek e, bir borçtur. Dediğimiz gibi, Yüce Rabbimizin kendisine yapılan bu hamdlar, övgüler, minnetler, şükraniyet duygularıyla kendisine yönelilmesi, Yüce Rabbimizin zenginliğine zenginlik katmayacaktır. Yüce Rabbimizin böyle şeylere de ihtiyacı yoktur. Ancak bilmek ister ki, görmek ister ki, yarattığı kul, vermiş olduğu nimetlerle yaşayan, rızıklanan kul, bunun kim tarafından olduğunu bilsin ve bu şekilde nankörlük etmesin. Nankörlük etmesin ki, allah Teala da gönüllü olarak kendisine olan güzel nimetleri, hem dünyada, hem de ahirette devam ettirsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd Allah içindir. Neden Allah içindir? Çünkü o Rabbi alemindir. Rabbi alemindir. Bütün alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri yoktan var eden ve bütün alemleri idare eden, kontrol eden ve bütün alemleri yok olma durumuna düşmesin diye tutan, korlayan, tanzim eden, düzenleyen Allahu u Teala'dır. Dolayısıyla Rabbil Alemin olması kendisine hamd edilmesini gerektirir. Kendisine hamd ediliyorsa Rabbil Alemin olduğu içindir bütün alemleri yaratan, rızıklandıran olduğu içindir. Ve ondan gayrısı alemleri yaratmadığına göre, ondan gayrı alemleri var eden veya alemlerin varlığına bir varlık katan veya insanların veya diğer canlıların hem yaratılmasına hem de nimetlenmesine bir katkı sağlayan, Allah'tan gayrı, bir varlık olmadığına göre, olamayacağına göre bu konudaki yegane şükraniyet hakkı, teşekkür hakkı e, Allah'a aittir. Ve insanlar bu görevlerini e, ve cinler bu görevlerini ve bilmediğimiz alemdeki varlıklar bu görevlerini yapmak durumundadırlar. Bu onların bir görevidir. Er-Rahmanir-Rahim O, Rahmandır, Rahimdir. Rahman olması demek, daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, onun rahmet sahibi olması demektir. Müfessirlerimiz, bu sıfatın, dünyada, hem kafire, hem mümine, hem fasıha, hem mümine, hem asiye, hem de mutiye, itaat edene, Allah'ın, e, nimet vermesi, yaşamaları için kendilerine fırsat vermesi e, manasına gelen bir sıfat olduğunu ifade etmişlerdir. Rahim, ardından gelen rahim ise daha özel bir merhamet e, manasındadır. Ve bu da yine müfessirlerin bir kısmına göre bu sıfatta ahirette mümin kullar için tecelli edecek, onların e, eksiklerinin e, görülmemesi, günah, e, günahlarının bağışlanması şeklinde ceryan edecek, cennete konulup, cennette en güzel nimetlerle taltif edilmeli, e, edilmeleri şeklinde gerçekleşecektir, diyorlar müfessirlerimizin bir kısmı. E, o zaman onun Rab oluşu, Rahman oluşu, Rahim oluşu kendisine hamd edilmesi için en önemli sebeplerdir. O Rab'dır, kendisine hamd edilmelidir, teşekkür edilmelidir, şükredilmelidir. O Rahman'dır, yine merhametli olduğu için vermiş olduğu bu merhamet nimetinin karşılığı olarak İnsanların, merhametin geldiği yön olan Allah'a karşı yine hamd etmeleri gerekmektedir değerli kardeşlerim. Yine rahimdir, öyleyse daha özel bir merhamet sahibidir. Öyleyse bu özel merhamet merhameti Allah'tan gören insanlar ve cinler, bunun karşılığı, ola, karşılığı olarak kendilerinden beklenen şükraniyet duygularıyla Allah'a yönelme durumunu muhakkak ki gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunu yapmadıkları takdirde asi olurlar, nankör olurlar, nimeti küfür ile karşılamış olurlar, nimeti teşekkür ile karşılamış olamazlar. Meliki din yine... Kendisine hamd edilmesi niçin gereklidir? O din gününün sahibidir. Din gününün sahibi olan Allah'a karşı nankör olmayacağız ki, O da din gününde bizi hatırlasın, bizi Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bağışlasın, bize merhamette bulunsun ve bizi cennetine e, gark eylesin. Şimdi e, kendisine niçin hamd etmesi gerektiği konusunda işte bu sıfatları sayıyoruz. Rab oluşu, Rahman oluşu, Rahim oluşu, Maliki Yevmiddin oluşu, din gününün sahibi oluşu. Din günü ne demek değerli kardeşlerim? Din günü demek insanların mahşerde toplandığı zaman insanların dinlerine yani din olarak edindikleri yola yönteme yaşam şekline yaşam felsefesine nasıl şekilde bağlandıkları dini nasıl yaşadıkları nasıl Allah'ın emirleri karşısında nasıl bir nasıl bir hal ve tavır içerisinde olduklarının ortaya çıkartılacağı gün. Artıların ve eksilerin hesaplanacağı gün, iyilerin ve kötülerin birbirinden ayrılacağı gün, cennetliklerin ve cehennemliklerin birbirinden ayrılacağı gün olarak e, tanımlayabiliriz din gününü. Ve işte o din gününün sahibi o, o din gününün hakimi o, o din gününde yani insanların ve cinlerin e, hesaplarının görüldüğü o gün sadece ve sadece, O'nun hakimiyeti söz konusu, sadece ve sadece O'nun sözü geçerli, sadece ve sadece O'nun otoritesi var. Ve sadece ve sadece nimeti veren O, cezalandıracak olan O, af edecek olan O, bağışlayacak olan O, cennete koyacak olan O, cehenneme koyacak olan O, razı olacak olan O, veya razı olmayacak olan da O. Rızalığı önemli olan O, rızasızlığı da çok önemli neticeler acı neticeler doğuracak olan yine O. Din gününün sahibi olması demek, işte bütün bu güçleri, otoriteleri, sıfatları kendisinde bulundurması demek ve o günün yegane sahibi Maliki, yegane hakimi ve yegane otoritesi olması demek. Yani allah Teala burada diyor ki, o gün sizler için Allah'tan başka hiçbir yardımcı yoktur. O gün hiçbir şefaatçi yoktur. O gün sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek olan hiçbir güç yoktur. O gün size Nimet verebilecek olan Allah'tan gayrı, Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. O, din gününün sahibidir. O, iyilerle kötüleri ayırt etme gününün sahibidir. İyi dediği şey iyidir, kötü dediği şey kötüdür. İyi dediği şeyin iyiliği tartışılmayacaktır o gün, kötü dediği şeyin kötülüğü de tartışılmayacaktır o gün. Cennetlik dediği insanların cennetlik oluşu tartışılmaz. Allah buna müsaade etmeyecektir. Cehennemlik dediği insanların da cehennemlikleri tartışılmayacaktır. Ve o gün hiçbir mazeret insanlar için kabul görmeyecektir. O gün yegane söz sahibi, hüküm sahibi Allah olacaktır. Ve o yüzden Mâlik-i-yumiddîn, din gününün sahibi olarak kendisini Allahu u Teala bu ayet-i kerimede <gülüyor> anlatmaktadır. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Mal olarak ancak sana kulluk eder, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım ee, dilerim. dileriz. E ya dileriz ve iyake nestain. İyake ve iyake nestain. Ancak sana ibadet eder, ancak sana kul olur, kul e, kulluk eder ve yine ancak e, senden yardım dilerim. Dileriz diyoruz bu ayet-i kerimede. <gülüyor> Yüce Rabbimiz bu ayet-i de kuluna nasıl e, Allah'a yalvarması gerektiğini öğretiyor. Yine bu e, kul, kulda, kulun e, bu şekildeki bir yalvarışındaki mananın önemini vurguluyor. Bu manadaki vurgu nedir? E, i̇badetin, kulluğun sadece ve sadece Allah'a yapılmasıdır. İkinci önemli e, gerçek, tevhidi, unsur nedir? E, sadece ve sadece Allah'tan yardım dilemek, başkasından yardım dilememek. Bugün maalesef insanlarımızın birçoğunun hataya düştüğü, ayağının kaydığı nokta bu noktadır. İnsanlar Allah'tan gayrısına kulluk etmeyeceğiz sözünü vermelerine rağmen kelimeyi şehadette, maalesef yaşam şekilleriyle, inan şekilleriyle bir şekilde gaflet ve nankörlük içerisinde Allah'tan gayrısına da kulluk etme durumunda olmaktadırlar. Bunu yapan insanların çoğu da bu yaptığının Allah'tan gayrısına kulluk olduğunu maalesef bilmemektedir. Kendilerine hatırlatıldığında da. Artık bir gelenek, bir kültür olarak önemli bir çevre faktörüyle popülerleşmiş bir durum karşısında değişimi o insan kabul edememektedir. Çünkü toplumun yapısına karşı insanın dirençli olması, toplumun popüler kültürüne karşı, bir takım aykırılıklar içermesi ve farklı düşünmesi o insan için gerçekten çok zor günlerin başlaması manasına gelmektedir. Dışlanmanın gerçekleşeceği manasına gelmektedir. Hatta küfür, hatta hakaret, hatta sövgülerle, hatta ve hatta Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geleceği manasına gelmektedir. Maalesef bugün tevhidi inançta ısrarlı olan birçok kardeşimiz toplumun bir kısmı tarafından, önemli bir kısmı tarafından reddedilmekte, kabul edilmemekte, hatta ve hatta bu insanların, bu kardeşlerimizin mümin olup olmadıkları konusunda da çok önemli. Aşırı laflar edilmekte, aşırı hükümler verilmekte ve bunların selam bile verilmeyecek kafirler olduğunu söyleyen bir, bir takım zevatlar, bir takım gruplar olduğunu da üzülerek müşahede ediyoruz. Ve buradan onlara diyorum ki, sizler insanları kafir saymak suretiyle Allah'ın, Allah'ını seven, ve ona hiçbir şeyi ortak koşmak istem istemeyecek kadar onu seven, hiçbir lekeyi, hiçbir noksanlığı, hiçbir ortaklığı, hiçbir şeriki ona yakıştıramayacak derecede ona samimi olarak bağlı olan insanları eğer inkarcılar olarak, kafirler olarak, fasıklar olarak, mücrimler olarak nitelerseniz belki de bu yaptığınız bu hatadan dolayı Allah sizin amellerinizi silecektir. Çünkü Allahu Teala peygamberimizin lisanıyla der ki: "Men 'ada veliyen fakat 'adaytu. Kim benim bir dostuma düşmanlık duygularıyla yaklaşırsa bilsin ki ben de ona düşmanca yaklaşırım, ona düşmanlık ederim." diyor. Öyleyse Allah'ını seven ona kulluk ederek cennetini uman her insan, hangi cemaatte, hangi meşrepte olursa olsun, kendisinin amellerinin kabul edilmesi, onun iftiracı olmamasına bağlıdır. Kendisinin amellerinin kabul edilebilmesi, onun insanları kafir, mücrim, İslam düşmanı diye damgalamamak suretiyle, adil davranışına bağlıdır. Dolayısıyla diyoruz ki değerli kardeşlerim bu cihetten de yani gerek tevhid ehlinin şirke giren insanlar olarak büyük veya küçük şirke giren insanlar olarak nitelendirmiş olduğu grupların tevhid ehline karşı tekfirci bir yaklaşımları olduğu gibi Tevhidi ilkeleri benimsemiş insanların da bu tür insanlara karşı bir tekfirci yaklaşım içerisinde olduklarını üzülerek görüyoruz. Diyoruz ki, her iki bakış açısı da bizim, bize göre, bana göre aşırı, aşırı bir bakış açısıdır. İnsaflı olmaktan uzaktır. Bir insanı tekfir etmek öyle kolay bir iş değildir bir insan bir bit at işledi diye veya herhangi bir işte küçük şirk e, işledi diye e, bu insana kafir gözüyle bakmak Müslümanın yapacağı iş değildir. Mesela e, giymiş olduğu pantolondan dolayı bir insana kafir denemez. Kimiş olduğu gömlekten dolayı bir insana kafir deneme diyemezsiniz. Veya pantolonunun paçası açık kemiğinin altında olan bir insana hatalısınız, günahkarsınız dersiniz ama asla kafir diyemezsiniz. Çünkü o insan amel bakımından bir hata etmektedir. Ehli sünnet akidesine göre hiçbir günah insanı dinden çıkarmaz. Yeter ki kalbi Allah'ı ansın, yeter ki kalbi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desin, yeter ki kalbi Allah'tan gelen bütün ayetlere samimi bir şekilde inansın ve yapmış olduğu hataları da hata olarak görerek bir tembellik, bir gaflet olarak görsün ve her zaman tövbe etme niyetini kalbinde taşısın. Böyle insanların kafir olmayacakları ortadadır. O insanlara karşı biraz daha insaflı, biraz daha merhametli, biraz daha e, orta bir e, yol ile hitap etmek, aşırlıktan uzak durmak, tekfircikten uzak durmak suretiyle e, onlara yaklaşmak durumundayız. Bu da bizim e, adaletli olma bakımından en önemli görevimizdir. Bugün gerçekten de e, Suriye'de özellikle Suriye halkını savunmak için oralara giden e, değişik <gülüyor> ülkelerden oraya giden e, mücahit diye kendilerine <gülüyor> dua ettiğimiz ve şehadetlerini tebrik ettiğimiz birçok e, insan maalesef Suriye halkı için e, tekfirci bir yaklaşım içerisinde olmak suretiyle birçok beri insanın kanına, canına girmek suretiyle e, gerçekten kötü bir e, örnek olmuşlardır. Ve gerçekten de e, Müslümanların e, insaftan, insaniyetten, adaletten, merhametten, rahmetten, uzak, e, gözü dönmüş insanlar olarak algılanmasına vesile olmaktadırlar. Her ne kadar bizler, bu kardeşlerimiz kadar içimizde büyük bir cihat aşkı olmayıp da oralara kadar koşmadıysak da, biz bunun, bu kardeşlerimizin cihadını tebrik etmekle birlikte, yapmış oldukları bu tekfirci yaklaşım sebebiyle kendilerine, e, Üzülüyoruz. Yapmış oldukları bu işler karşısında gerçekten üzülüyoruz ve yapmamaları gerektiğini düşünüyoruz. İşte insan ben tevhid ehliyim deyip de aşırı bir takım anlayışlara, yanlış bir takım yorumlara düşerse masum insanları çoluk demeden katledecek bir canavar haline dönüşebilir ki biz burada Herhangi bir insaf, herhangi bir rahmet, herhangi bir adalet e, görmüyoruz ve bu yapılanların yanlış olduğunu her zaman söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bu kardeşlerimiz eğer cehat edeceklerse bu tekfirci yaklaşımlardan uzak dursunlar e, ve insanlara tevhidi, güzel yollarla anlatmak suretiyle hataları neyse hatalarını giderme yoluna gitsinler. Bugün e, kabir ehlinden yardım isteyenler e, Allah'tan gayrısına kulluk ediyorlar. Çünkü yardım istemek bir kulluktur, dua, yalvarmak bir kulluktur. Siz duayı Allah'tan gayrısına tevcih ederseniz, yöneltirseniz bu takdirde bu kulluğu yardım isteme kulluğunu, ibadetini Allah'tan gayrısına yönetmiş e, olarak tevhid ilkesine aykırı ve büyük bir nankörlük ve yanlışlık nişanesi olan bir hatayı işlemiş olursunuz ki bunun da ahirette affı yoktur. Eğer dünyada insanlar buna tövbe etmezlerse. Diyoruz ki değerli kardeşlerim gerek kabir ehlinden, gerek yaşayan şehirlerden, medet ummak, yetiş ya şeyhim demek, ta uzaklardan e, müritlerin başına düş gelen herhangi bir sıkıntının onlar tarafından gidilebileceğini düşünmek, bütün bunlar büyük şirktir. Müslümanlar bu tür şeylerden uzak durmalıdır. Allahü Teala'nın her zaman e, kadir olarak hazır olduğunu ve onlara yardım edebileceklerini edebileceğini bu kardeşlerimiz bilmelidirler. Biz bu bunlara kardeşimiz diyoruz çünkü bu insanlar e, gaflet, ilimsizlik e, ve felsefi bir takım uçurumlara düşmek suretiyle yorum yaparak e, aldanmak suretiyle e, istemeden farke, farkında olmadan bu tür hataların içerisine düşüyorlar. Allah da onlara da Bizlere de e, doğruyu görmeyi, hidayete ermeyi nasip eylesin. İhdina sıratel müstakim. Yine Allahü Teala buyuruyor ki, e, kulunun ağzından, kulunun nasıl kendisine yalvarması gerektiğiyle ilgili e, şöyle söylüyor. İhdina sıratel müstakim. Ey Allah'ım bize doğru yolu göster. Doğru yolu göster, hidayet yolunu göster, İslam yolunu göster, tevhid yolunu göster, içinde herhangi bir şirk olmayan, küfür olmayan, herhangi bir isyankarlık olmayan, içinde nankörlük olmayan, şükürsüzlük olmayan, içinde adalet olan, içinde insanlık olan, içinde kulluk olan, içinde tevhid olan bir yolu göster, değişmemiş olan bozulmamış olan, tertemiz, o Kur'an ve sünnet yolunu bize göster. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında suret bulan, o yolu bize göster ve bizi o yola ilet diye dua ediyoruz. Bütün bu dualar şunu gösteriyor ki, insanlar, dua etmek suretiyle Rablerine yaklaşmak, dua etmek suretiyle doğru yola ulaşabilmek, dua etmek suretiyle, Allah'tan yardıma almak suretiyle, onu yardıma çağırmak suretiyle, hak yolda sebat bulabilmek için Allah'a yalvarmalıdırlar. Bu da kulluğun en önemli e, yapı taşlarından bir tanesidir. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim bizi doğru yola ileteceğin yani ileteceğin doğru yol öyle bir yol ki ey Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduğun insanların yolu, kendilerine cennet nimetini vermiş bahşelemiş olduğun insanların yolu, kendilerine cennetlisiniz dediğiniz dediğin insanların yolu, af affettiğin, tevhidi ilke üzerinde hayatına devam eden insanların yolu, cennete Layık olan, cennete ismini yazdıran, cennete giren ve girecek olan insanların doğrusu, dost doğru yoluna bizi ilet ya Rabbi diye Allahu Teala kulun ağzından kendisine nasıl yalvarması gerektikleri konusunda bir ipucu veriyor, örnek, bir şablon insanlar için sergiliyor, veriyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ kendilerine kızmış olduğun insanların yoluna değil. Mahdûbun aleyhim müfessirlere göre Yahudilerdir. Kendilerine bol bol nimet verilen Yahudiler yapmış olduklarından körlükten dolayı kendilerine kızılmıştır. Allahu Teala onlara kızmıştır. onların yoluna bizi iletme ya Rabbi. Veladdallin dalalete düşen insanların yoluna da bizi iletme. Dalalete düşen insanlar, onlar da müfessirlerimize göre, birçoğuna göre, dalalete düşen insanlar da Hristiyanlardır. Dolayısıyla bugün hem kendilerine kızılan, hem de bir kısmının dalalete düşmüş bir grup olarak tanınan bu, insanları, bu insanların yani Yahudi ve Hristiyanların cennete girebileceklerine dair sözler söyleyen insanlar bu ayetleri iyi okumalıdırlar. Bu gerçekleri iyi görmelidirler. Allah onlara da akıl e, ve irfan nasip eylesin. Son olarak tabii ki biraz yorgun olduğumdan çok özet geçtim. E, amin diyoruz. Bu da sünnette yeri olan bir durumdur. E, amin demek, dualarımızı duy ve kabul et eyle ey Allah'ım demektir. Ve bu nimetleri paylaşan, bu nimetlere kavuşan, bu nimetlerin içerisinde hayatını idame ettiren bu insanlar, e, sonuç olarak hidayeti isteyen, sapıklıkların ve kendilerine kızan insanların e, yolundan sakınan, doğru yolu, nimet yolunu, cennet yolunu Allah'tan isteyen o insanlar yapmış oldukları bu bütün duaların kabul edilebilmesi için amin diyorlar. Duamızı kabul et ya Rabbi şeklinde tekrar bir e, yalvarışta bulunmuş oluyorlar. Yüce Rabbimiz bizleri hidayete erdirsin, tevhid-i ehlinden eylesin. Yüce Rabbimiz hepimize e, sağlık, sıhhat, afiyet, selamet nasip eylesin. Ben e, daha uzatmayacağım. Burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediğiniz için e, birkaç soru olursa e, onları alabilirim. Dediğim gibi yorgunum. E, dikkatim de çok az. E, o yüzden Zor bir şekilde konuşuyorum. İnşallah birkaç soruyla programımızı sonuna, sona, sona erdirmek istiyoruz.